Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiya. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. E, Tokyo'yu tebrik ederiz. İstanbul'u büyük bir yükten kurtardığını düşünüyoruz. Büyük bir talandan kurtardığını, bir kısmından en azından kurtardığını düşünüyoruz. Tokyo'yu tebrik ederiz. E, ben hemen başlayayım. Lütfen çok merak ediyorum senin eldeki evet, kitabı. Çok güzel e, bir kitap. <gülüyor> e, çok keyifle okudum. Bizi birazcık böyle... Ee, bugün de tutup eskiye götürecek bir kitap. O da ne demek derseniz biraz dinlemeniz gerekiyor. Şimdi anlatmaya çalışacağım bunu dilim döndüğünce. Kitabımızın adı Dilara Evden Kaçtı. Yazan Suzan Geri Dönmez resimleyen Çağla Vera Kılıçarslan. Arslan ee, kitabı iletişim yayınları yayınladı. Ee, daha kapağından itibaren hayli ilgi çekici bir e, kitap. Tayga da benimle aynı fikirde zaten. Ee, kitabımızın kahramanı Ha kahramandan önce şu muhteşem tespitle başlıyor kitap onu söylemem lazım. Gerçekten enfes yani bugünün e, tespiti şu. E, geçenlerde gazetelerde bir haber yayınlandı. Dilara evden kaçtı. Önce kimse buna inanmadı. Son zamanlarda gazeteler yalanlarla doluydu. Ve artık insanlar onları okumuyordu diye başlıyor. Zaten bizi e, hani bir Tam yerden da, yakalıyor. Evet. Ondan sonra e, kahramanımızla karşılaşıyoruz ilk kahramanımızla. E, Cemal Bakkal. Bir küçük bakkal dükkanı var Cemal Bakkal'ın ee, işte hani yaşlı bir bakkal amca ee, ekmekleri gazeteye sarıyor. Hani öyledir Oo. ya o, tabii <gülüyor> ama öyledir evet. yani hani e, ekmek verilirken gazeteye sarılır. Hani öyle bir durum vardır yani eskiden vardı daha doğrusu niye bilmiyorum. E, o da işte ekmekleri gazeteye sarıyor hazırlıyor yani böyle müşterisi için. Derken e, işte hani Dilara'dan da e, söz ediyor birazcık. İşte e, kim olduğundan kim? bir bak. Gazetede, gazetede, yok o söz etmiyor. Kitapta ben ha. öyküden bahsediyorum. E, derken bir haberle karşılaşıyor. Kullandığı gazetelerden birinde bir haberle karşılaşıyor. Dilara evden kaçtı diye. Amanın diyor Cemal Bakkal. Dilara evden kaçmış, Dilara evden kaçmış diye başlıyor. Bakkaldan fırlayıp yokuştan aşağı koşmaya Dilara evden kaçtı. Ama kimse ilgilenmiyor onunla. Hatta rahatsız olanlar var. Mesela işte böyle yoldan geçen Neriman teyze diyor ki ayıp. Ya o koskoca adam utanmıyordu halinden filan diye. Yani <gülüyor> mahalleli ya, tepkisi. Tabii mahalleli tepkisi söylenenler. işte Memati Dede var yan apartmanda. Uykuda bile rahat yok diye bir bağırıyor <gülüyor> falan. İşte e, ve Cemal Bakkal çok üzülüyor yani kimsenin buna bir tepki vermemesine. Çünkü Dilara evden kaçmış yani. Dilara da işte ilkokula giden bir kız çocuğu. İşte her gün ee Cemal Bakkal'a uğruyor. İşte bir muzlu süt alıyor. Muzlu süt alırken işte ee anlatıyor. Okulda şu hocam böyle. Yapıyor. Sen nasılsın Cemal amca? Falan diye soruyor. Evet. Yani bir ilişkisi var yani ee bir çocukla. Bir ee insani bir ilişki kurmuş durumda Cemal Bakkal ve öğreniyor ki o Dilara evet. evden kaçmış. Yani hani onun için tabii çok ağır evet. bir durum. Ee, ve ne yapacağını düşünmeye başlıyor Cemal Bakkal. Nasıl olacak da ben bu meseleyi çözeceğim. Yani işte insanları ulaşmaya çalışıyor. Diyor ki Cemal Bakkal eskiden diyor dedikoducular vardı. Mahallede hani dedikoducuyu anlatırlar haber uçardı zaten. Herkes bilirdi. Bir de <gülüyor> hakikaten de şöyle bir durum vardı ya eskiden. Ben hep söylerim mesela işte ben Bostancı'da doğdum büyüdüm mesela. Bizim evden çıkıp Bostancı'da çarşıya indiğim zaman. Yani bayağı da uzak bir yer aslında evet. çarşıyla bizim işte yaşadığımız yer. Herkes bilirdi benim kimin... ...oğlu olduğumu, hangi şeyde... ...mahallede oturduğumu, sokakta... Bir, yani ...bir şekilde hani evet tabii yani... ...orada bir kaybolmazsın, bir şey olmaz... sonra sonra seni bulurlar mesela yani... Hani. ...gördüm ha şuraya gitti falan diye yani... ...çok insani bir durum vardı eskiden... ...mahalle kültürü vardı, hani sokaklarda yaşıyorduk falan... ...şimdi ya. apartmanda bile kimse birbirini tanımıyor... ...lafını da söyleyeyim ki... <gülüyor> <gülüyor> sisteminde yap... <gülüyor> Ondan sonra işte o dedikoducudan bahsediyor Cemal amcada eskiden vardı hani haberi uçururdun. ne güzel günlerden. Hani şimdi nasıl yapacağız bunu diye düşünürken <gülüyor> yine ekmek sardığı gazetelerden birinde bilgisayar internetle ilgili bir habere rastlıyor ve haberin başlığı şu çağımızın en büyük dedikoducusu internet. <gülüyor> e çünkü gerçekten de öyle bir durum var yani hani internet aslında mesela şeyi bilmiyor muyuz mesela e, aslında e, diyet yapan arkadaşımızın öğlen İskender yediğini mesela internetten öğreniyoruz. Ay, evet, ya da efendime söyleyeyim işte e, avatar açılımı yaparak yeni saç modelini bize insanlar internetten tanıtıyorlar yani <gülüyor> şimdi dolayısıyla hani böyle bir durum var hani e, ve kim söylemişti ya herkes 15 dakika ünlü oluyor ya <gülüyor> hakikaten herkes 15 dakika ünlü oluyor yani internet öyle bir yer. Dolayısıyla e, Cemal Bakkal'ın da kafasında o şimşek çakı veriyor. Ama diyor ki ben bilgisayardan ne anlarım? Benim bilgisayarım yok, internetim yok, hiçbir şeyim yok. Hani nasıl olacak da bunu çözeceğim? Derken e, şey diyor o zaman. Şimdi Cemal amca tabii kararlı bir insan. Tekrar gazetelere dönüyor. Diyor ki gazetelerde ilan da vardır. Sahibinden ilanlar mesela falan. İşte sahibinden araba, sahibinden ev, sahibinden bilgisayar da var. Hemen o ilanları taramaya başlıyor. <gülüyor> Ve e, o ilanların... ...arasında işte işaretliyor... ...kimler bilgisayar satıyor falan filan... Ee, ...şöyle bir ilana rastlıyor... 63 yaşında... ...dolgun hatlı kumralım... ...benim gibi yalnızlık çekiyor... <gülüyor> ...hayatı paylaşacak bir eşin özlemini duyuyor... ...mutluluk arıyorsanız bana telefon açın... ...rumuz ikinci bahar... Ay, ...çok güzel. <gülüyor> ...çok şeker tabii... ...ondan sonra bu hani... ...ilanı okuyan Cemal amca saç diplerine kadar kızardı... <gülüyor> ondan sonra bu Cemal amca devam ediyor. Bilgisayar ilanlarını arıyor filan ama artık akşam saati oluyor. En son telefonu da çeviriyor. Hani bir bilgisayara ulaşamıyor. Alabileceği bir bilgisayar çünkü diyor ki taksitle ödesem olur mu filan. Adamlar gülüyor ona, bozuluyor Cemal amca falan. Bir sürü bir şey oluyor. Ama ikinci bahara ulaşabilir. O da diyor ki zaten arayayım ya bakayım ne çıkar. Hani <gülüyor> belki. O kadar yani her yedi. Ve e, telefonu çeviriyor şimdi akşam saati. <gülüyor> Açıyor telefonu ve hani ben bu diyaloğu okumak İstiyorum yani bunu yapabileceğim Lütfen. bir şey yok. Ee, i̇şte telefon... E, ...tuhaf uzun bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakkal. Alo. Uykulu bir ses. Buyurun efendim. <gülüyor> Bakkal. Adım Cemal Bıldırcın. Bu geç saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. <gülüyor> Meraklı bir ses. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bakkal. Ben... Ben gazete ilanınız üzerine arıyorum. Şaşkın bir ses. Hangi ilan acaba? Bakkal... Yoksa ikinci bahar siz değil misiniz? <gülüyor> Çok şeker değil ya? Utangaç bir ses. Ay şey evet ama ama ben o ilanı iki ay önce vermiştim. <gülüyor> Bakkal artık geçerliliğini yitirdi mi yoksa? <gülüyor> Cilveli bir ses. İlk arayan sizsiniz desem inanır mısınız? <gülüyor> Bakkal bilmem ya ben buna sevindiğimi söylesem. <gülüyor> Samimi bir ses. Sizin gibi nazik bir beyefendiyle tanışmak isterim. Evet tanıtsınlar çok güzelmiş. Ya, enfes bir diyalog yani bu sana neyi hatırlatıyor Fiki? Benim çok e, hani sık sık andığım bir şarkı vardır. Hayır ya, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yok <gülüyor> Yo, bunu söylemem lazım. Tabii ki bu diyalogla hiçbir alakası yok. Bu nezihlikte bir şey değil ama... ...Kanarya Kardeşler'den Alo Yanlış Numara şarkısını bu noktada önermek zorundayım. İnternette bulabilirsiniz. Bence ne demek istediğimi bile. anlayacaksınız. <gülüyor> Sonra işte Cemal amca hani bu samimi diyaloğun üzerine konuya girmek zorunda hissediyor ve diyor ki yani acaba bilgisayarınız var mı <gülüyor> ...karşıda yani karşı tarafta da... bir ...şaşırıyor yani tanımadığı bir insan telefon etmiş... ...gazeteki ilan üzerinde ama bilgisayar soruyor... ...yani amaçtan çıkmış durumda... E, ...ve o da diyor ki yani hani... ...ne demek istiyorsunuz benim işte... E, ...sanal arkadaşlıkla işim olmaz falan filan diye... ...işte Cemal amca durumu anlatıyor vesaire... ...bunlar e, buluşuyorlar bir şekilde... ...şimdi Cemal amcanın... E, ...buluşmaya tabi lacivert takım elbiseyle gittiğini... ...bıyıklarını burduğunu... E, ...saçlarına kesin limon suyu sürmüştür... <gülüyor> Bilyantin sanıyorum burada yazıyor. Ee, sonra e, ikinci Bahar'ın e, işte minik topukları, sivri topukları olan ayakkabılarla ve buradaki resimde e, tabii resimli bir kitap bu aynı zamanda. File çorapları var. <gülüyor> Çok şeker değil mi <gülüyor> ya? Evet, bu çanta evet. var böyle yanında. Çantanın içinde de bir tane minik köpek var. Hani o daire bir bir şaşırtucunuz. Neyse sonuçta tanışıyorlar. İşte e, konuşuyorlar Cemal amcayla. Dilara nerede? Dur ya Dilara, Dilara evden Dilara kaçtı. Dilara'yı unuttuk. Yok olur mu Dilara evden kaçtı. Cemal amcanın bu görüşmeyle ilgili tek şeyi aslında bu görüşmeyi ayarlamasının tek nedeni Dilara hala. <gülüyor> Çünkü bilgisayar ve internet öğrenmeye çalışıyor birinden işte durumu anlatıyor filan en sonunda ikinci bahar ona bilgisayarı ve interneti öğretmeyi kabul ediyor işte buluşuyorlar işte internete bir ilan koyuyorlar ee, tabii çok güzel bir balık buğulamalı akşam yemeğinden sonra. Ve Cemal amca fırfırlı bir önlükle bulaşık yıkıyor. Ondan sonra e, işte e, internete koyuyorlar bu ilanı. İşte ilana diyor ki ikinci bahar 27 yorum şu kadar e, beğenme geldi ama falan diye yani açıklıyor. <gülüyor> o, o bir işe yaramıyor ve olaylar gelişiyor. Gerisini anlatmak Ay, istemiyorum çok ama çok güzel bir kitap. Yani çok çok güzel bir kitap. Şimdi e, aslında sadece kitabı anlattım ve kitabın ne kadar eğlenceli olduğundan söz ettik. Ama kitabın <gülüyor> e, yani bu eğlencenin içinde bu keyfin içinde bir kere... Yani hakikaten nostaljik çok fazla şey var. Yani... Pardon sen e, kitabın yazarının ismini anmış mıydın evet, en başta Suzan, geri dönmez, Suzan geri dönmez diye söyledim. Dönmez ya, diye. Resimleyen de Çağla Vera Kılıçarslan diye bahsettim Aha. ki resimlerinden de söz etmemiz gerekir. Ama önce kitaptan hani birazcık evet. bizim bir e, hani toplumsal bir sorunumuz var. Küresel bir sorunumuz var. İletişimle ilgili bir başka boyuttayız artık. Geçenlerde e, hani sosyal medyayla ilgili bir problem bu belki ama sosyal medyada bir fotoğraf yayınlandı. Bir tane e, kafe... E i̇şte İngilizce bir yazıydı. E hayır internet bağlantımız yok birbirinizle konuşun diye hani <gülüyor> e, ama öyle bir durum çünkü hepimiz şu anda otobüs duraklarında internetle yolda yürürken evde toplanıyoruz ve evde herkes telefonuyla Mesela internette evet. sosyal medyaya bakıyor falan. Ha Sosyal medyayı bu kadar kötülemek zorunda mıyız? Hayır yani işte ne bileyim çok mesela. Çok önemli yanları da var. Çok önemli yanları da var işte. Arap Baharı dediler internet üzerinden Twitter'dan falan dediler. Ona pek inanmadık. Netekim sonradan gördük ki %70'i 80'i o tweetlerin ve sosyal medyadaki haberlerin o ülkelerin dışından atılıyormuş. Ama Gezi'de ne gördük? Gezi'de %90 idi evet. aynı oran. Yerinden atılan... E, ...tweetler sayesinde bir sürü şeyden haberdar olabildik. Çünkü bu kitabın da başında dediği gibi gazeteler artık çöp. Evet. E, dolayısıyla hani bir yandan da öyle bir yanı var. Tabii bu nasıl kullandığımızla ilgili bir şey büyük ihtimalle. Ve bu kitap üzerinden de bununla ilgili çok tatlı tatlı... ...hani çok keyifli bir takım fotoğraflar çekiliyor. Burada bir hani eleştiri var şu vafa öyle bir şeyler söylemeyeceğim. Çok tatlı fotoğraflar çekiliyor bu kitapta. Ve o fotoğraflar sayesinde de... Bir şeyleri görüyoruz bir başka türlü düşünme olasılığımız ortaya çıkıyor diye düşünüyorum özellikle bu iletişim işte teknoloji sonra e, burada bir yaşlı insanların e, birbirleriyle yaşadıkları hani bir, bir durum var yani, birbirleri diyorum yaşadıkları bir durum var <gülüyor> mesela ikinci bahar işte bir köpek sahibi ve internetten arkadaşlıklar kurmayı başarmış ama hani çok da tatmin etmiyor onu yani <gülüyor> tabii ki yerini tutmaz yani olacak şey değil. Ama ee, Cemal amca işte Dilara var onunla doğrudan iletişim kuran. Çünkü işte iki çocuğu var yurt dışında okuyormuş. Karısını zaten tane zaman kaybetmiş. Kimsesi yok yani. Hani bu çok başka bir fotoğraf. Yani ihmal ettiğimiz bir başka konu ee, diye bakabiliriz. Ve tabii iletişim meselesi üzerinden de e, düşündüğümüz zaman kitabın e, çok... Kıymetli olduğunu düşünüyorum evet. o bakımdan. Ee, bir de yine yaş grubu olmayan bir kitaptan bahsettiğimizi düşünüyorum. Yani bu e, hani biz hep bir dolap kitapta söyleriz ya çocuk edebiyatı nedir sorusuna bizim verdiğimiz bir yanıt var. Biz deriz ki çocuk edebiyatı çocukların da okuyabildiği edebiyattır. Çok iyi bir örnek evet, değil mi? Evet. Yani evet. Hani bu herkesin okuyabileceği bir kitap gibi görünüyor. E, gibi görünüyor değil öyle, öyle. okuyun. Ondan sonra evet. <gülüyor> e, dolayısıyla çok... E, Beni heyecanlandıran bir kitap oldu. Dilara Evden Kaçtı. Resimlerinden de biraz söz eder misin? Evet çok resimlerinden güzeller. biraz söz ederim. Çok keyifli e, resimleri de. Yani hem bu mesela seni çok seveceğin bir evet. şey. Bu e, şey Yapardım ne kağıdıydı bu? Hmm, o bir, eski daha çok Ece Ajandalarının. Evet. evet hesap tutmaya yarayan bir muhasebe <gülüyor> defterleri vardı. <gülüyor> o muhasebe defterinin kenarına mesela gazeteden kesilmiş harfler yapıştırılmış. Şimdi o çok güzel bir görüntü. Dilara oluyor, Evden tabii. Kaçtı diye. Tabii yazıyor. hem böyle bir. Nostaljik bir şey hem değil çünkü resimlerin yapılma biçimi mesela bu e, ikinci baharla karşılaştığımız yerde ikinci baharı tamamen görmüyoruz onun işte oturmuş ayakkabılarını file çoraplarını e, eteğini yanındaki çantasını filan görüyoruz hani bize ne olduğunu veriyor tamamını vermiyor evet. yani çok güzel ucu açık resimlerle. Ee, karşılaşıyoruz. Kolaj. Bir de kolaj çok var. Evet sürekli karşımıza çıkıyor. Şey. Mesela Cemal amcanın buluşmaya giderken giydiği kıyafetin resminin üzerinde bir de peruk olduğu. Dikkatimizden <gülüyor> kaçmasın gerçekten bu bıyık, şey de olabilir ya. evet Ben peruk dedim şimdi ama e, bu bıyık düşündüm. ya. Evet bu kenarları burulmuş evet, bıyık. Evet evet bayağı post <gülüyor> Evet ondan sonra bu e, resimlerdeki ton mesela o çok önemli kullanılan. Yani işte mesela bazı yerlerde bir kırmızı var arada ama hani daha bir sepya mı denir? Evet. Mesela yani o zaten doğrudan bir... ...etki yaratıyor. Yani Sepia'nın... Evet, e, ...zaten bir etkisi var. E i̇şte kravat bağlama... ...sadece ama kravat ve kravatı tutan el mesela... ...hani bu çok hoşuma gitti benim resimlerim. Bütünle karşılaşmıyoruz hiç... ...ama gerisini doldurabileceğimiz... ...böyle bir, şey bir hani... Şey ...flash patlıyor gibi evet, evet. Yani. bir an. Bir an bir görüntü şey geliyor ve... ...gerisini evet, zihnim işte. tamamlıyor. Hani kitap fotoğraflar çekiyor dedim ya evet. aslında çok o anlamda... ...birbirleriyle uyumlu zaten... E, ...görsel olarak da. Kitabın editörünü de... ...söylemek istiyorum bu noktada. Kitabın editörü... E, ...Bahar Siber... ...yani editörün çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...böyle işlerde. Evet. E, editörler sayesinde bu işlerin bu kadar iyi... ...noktalara varabildiğine inanıyorum. Editör çalışması sayesinde. E, dolayısıyla toplamda çok güzel, çok keyifli... E, ...bir sürü yere... ...göndermesi olan ama o göndermeleri de... ...böyle zorlayarak, kanırtarak... ...işte hani... Ağır, ağır konuş falan değil. Çok güzel tatlı fotoğraflar çekerek söyleyen gösteren bir kitap Dilara evden kaçtı. Suzan Geri Dönmez tarafından yazılmış ve Çağla Çağlavera Kılıçarslan tarafından resimlenmiş. Şimdi bu i̇letişim yayınlarından, iletişim yayınlarından e, bu kitabı armağan edeceğiz. Daha doğrusu iletişim yayınları size gönderecek. Eğer e, şarkı çalmaya başladıktan sonra bizi ararsanız. Adınızı kaydedeceğiz ve bir çekiliş yapacağız arayanların arasından. Bir kişiye de iletişim yayınları bu kitabı armağan ediyor. Telefon numarasını verelim. 0212 343 4040. Şarkımızda birazcık biz de hani bu Cemal tatlarda Cemal Amca ve İkinci Bahar dedik. için evet. çalıyoruz. <gülüyor> Şarkı Ateş Böceği geliyor. Baha ve Güzin söyleyecek. Bak cimris süsleyen inci çiçeğin misin? Gecemi mi ateş böceğin misin? Gecemi mi ateş böceğin misin? Geçlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan. Geçlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar dıkcak acan ateş böceğin misin? Kovalar dıkcak acan ateş böceğin misin? Nostaljinin Lisesi Hiç unutamadığınız şarkılar Hep anılarınızda yaşayan o sesler Şimdi yeniden sizlerle Nostaljinin Lisesi Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlar. Bahar dalında yaprak Yıldızdan daha parlak Gözyaşımdan varlar Ateş böceği misin? Gözyaşımdan varlak Ateş böceği misin? Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Ovaladıkca kacam, ateş böceğimsin. Ovaladıkca ateş böceğim misin? rüyalarda eşimsin, olmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Bir söyler misin, ateş böceğim misin? Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilkeyim. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilkeyim. Kovala döçe kaçağın, aştı benimsin. Kovala döçe kaçağın, ateş böceğim misin? 94.9 Açık Radyo'da Tayga'nın çığlıklarıyla canlı yayına devam ediyoruz. Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, Dilara Evden Kaçtı, iletişim yayınlarından hala arayabilirsiniz kitabı kazanmak için. E, elimizdeki kitap e, şu an daha küçük yaş grubu için bir resimli okul öncesi e, çocuk kitabı. Ee, pek çok bir dolap kitap takipçisinin e, tanıdığı e, bir e, yazar çizer ikilisi tarafından e, hazırlanmış bir kitap. Julia Donaldson'ın yazdığı Axel Sheffler'in resimlediği Süper Kurti. E, yanılmıyorsam ikilinin en yeni kitabı bu. 2012 yılında e, İngiltere'de yayınlandı. Hemen arkasından da Türkiye'de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı bu kitap. E, Süper Kurti e, bir solucan. Yeni bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani duyunca adını kurt falan sanmayın, bu bir toprak solucanı. Ee, ve e, e, sıradan bir herhangi bir solucan da değil. O bir süper kahraman. Çünkü e, burada da e, bir mahalle ortamı diye düşüne, düşünürsek <gülüyor> burayı <gülüyor> işte börtü böceğin yaşadığı, işte kurbağaların, e, böceklerin, arıların yaşadığı bir ortamda bu mahallenin içerisinde süper kurti. E, kimi, e, yardıma ihtiyacı olan kim varsa hemen yetişiyor oraya. Ee, uzundur, süper kurti. Hem akıllı hem kuvvetli. Kıpır kıpır duramıyor. Kıvrım kıvrım kıvrılıyor. İşte geliyor <gülüyor> süper kurti yoktur onun bir benzeri diye böyle bir e, sunumdan sonra bakıyoruz süper kurti neler yapıyor. Mesela e, yolun ortasına sıçrayan yavru kurbağayı hop gövdesini uzatıp esneyip yakalayıp çekiyor. E, ondan sonra arılara canı sıkılan arıları e, ip görevi görüp işte süper kurtiyi çeviriyorlar. Arılar dışında <gülüyor> ip atlıyor. Ya da işte kuyunu kuyuya düşen e, bok böceğini e, aşağıya sarkarak kurt, kurtarıyor. E, yani bütün hayvanlara bir şekilde bir yararı evet, var yani. Bir Hızır gibi yetişiyor <gülüyor> süper kurti İşte e, hayvanlar işte börtü böcek, salyangoz abi, sümüklü böcek, abla, kulağa kaçan, teyze böyle tipler var. E, ona hep işte böyle metiyeler düzüyorlar. Çok da sevilen bir karakter tabii. Ama bu süper kurtinin bu yaptıkları birilerinin kulağına çalınıyor. Kimin? Sihirbaz kertenkeleyle onun kötü uşağı, uşak karga. Allah'ım Allah karganın kaderi de ne olacak bilemiyorum yani <gülüyor> e, ve işte e, git onu getir bana diyor karga geliyor kurtıyı kaptığı gibi alıp götürüyor ve e, kertenkelenin derdi nedir işte sana büyü yapıyorum işte seni büyüledim şimdi bana hazine bul toprağı kaz diyor. Ondan sonra mecburen işte köle gibi bütün gün toprak kazıp bir şeyler bulmaya çalışıyor. Yani bulup da kurtulacak kurti. Ama topraktan da bir şey çıkmıyor. Yani ıvır zıvır çıkıyor. Çabuk hazineyi bul yoksa seni kargaya yediririm diye böyle tehditler falan. O arada tabii diğer hayvanlar işte kurti kaçırıldığı için çok dertliler ve o kurti onları... Hep yani zor durumlardan kurtarmış, bizim de onu kurtarmamız lazım, ona yardım etmemiz lazım diyor. Ve işte bir plan yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. En sonunda kötüler yeniliyor, gafil avlanıyor ve Kurti tekrar işte ait olduğu yere geri dönüyor. Mutlu sonla bitiyor masal. Ama bu herhalde yazdıkları en maceralık şey action kitaplardan diyelim yani bir tanesi herhalde. Yani, kaçırmalı falan. Filan. Evet yani kötü adamlar evet, kötü var. yani adamlar Diğer kitaplarında böyle bir şey yoktu. Üstelik çizimlerde de birazcık farklılık var. Hani aks, aksel şeflerin e, evet tamam çok oturmuş bir çizimi var ama mesela e, ilk defa Kertenkele'de mesela aksen şeflerin hep çizdiği göz tipi yok. Daha hmm. böyle kötücül bir göz çizmiş. Hani hep böyle patlak patlaktır evet. Akı kocaman ortasında böyle kondurulmuş Haylaz bir göz bir bebeğiyle nokta. <gülüyor> evet sevimli gözler çizerken ki diğer işte böyle böcek de da hep böyle ama kertenkele de gözü göz şeklinde farklı çizerek bir anda ifadeyi değiştirmiş. Ama onun dışında resimlerde ee, yine aksel şeflerin o çeşitliliğini görüyoruz işte. Yani bir sürü böcek yani bu kitabı alıp bakıp Hı -hı. E, çeşit çeşit böcek görüp inceleyebilirsin. Ha şu böcek varmış. Yani küçük çocuklar çok seviyor ya böyle şeyleri. E tabii i̇şte, yani. E, çiçekleri e, tek tek sayabilirler neler varmış. De, hangi e, böcekler bunlar isim zaten e, metn, metinde de farklı hayvan e, böcek isimleri geçiyor. E, böyle bir hani e, bilgi çocuklara e, bu arada kulak ama, dolgunluğu olun denir. Eh e, evet öyle evet. diyebiliriz herhalde. Şimdi biz e, Julia Danis'in e, Aksel Chefler kitaplarına çok çay yer verdik yani biz evet. pek severek takip ediyoruz bu ikiliyi. Ama e, bir yandan da şeyi gözlemliyoruz yani giderek değişiyor yani e, konular içerikler de e, değişiyor aslında Julia Donaldson'da değil mi? Yani biz mesela e, işte ne bileyim nüshuoda bakla sofa da Aksay Şefler Julia Danis'in ama orada e, ki hikaye mesela bildiğim kadarıyla eski bir Çin öyküsü aslında o. Hı hı. Hani oradan gelen çok başka türlü hani biraz da böyle öğüt tadında. Evet, Post da vardı. Yani da daha evet. eski masalları andıran Öyle bir, bir yapısı şey vardır. Varken işte ne bileyim e, balıkla işte minik balık vardı mesela. Hı hı, evet. İşte ondan sonra e, Maskeli Süvari var. Bak antikahraman kahraman Maskeli fare. Maskeli fare, Maskeli Süvari evet. Maskeli fare var bir antikahraman kahraman Dönemi başlamış galiba evet, yani orada, Evet orada evet doğru o kendisi evet. zaten e, biraz e, Bu arada şimdi söylemeden de edemeyeceğim. E, bu kitap benim en az sevdiğim. Ha, Julia Dönes'in Aksel Şefler kitabı oldu diyebilirim. Çünkü şey olur yani mesela Tosto romanda e, bir şeyler oluyor ve sonunda bir hani hep konuşuyoruz ya bir dönüşüm geçiriliyor ya da işte kasabanın en şık devinde e, Hı -hı. kasabanın en şık devi işte George bütün kıyafetlerini yani yeni kıyafetler alıp onları tekrar dağıtıp en başa döndüğünde aslında başka birisine dönüşmüş oluyor ya burada hani süper kurt kaçırılıyor ve sonra kurtarılıyor tekrar her şey eskiden i̇şte olduğu gibi devam ediyor sadece yani, bir dönüşüm, var yani bir dönüşüm e, bir farklılaşma bir şey olmamış gibi geliyor yani bir anda e, hani sonunda bir şey bekledim ben ama olmadı. Yani kurtarıldı tamam bitti o, evet, yani akı, akışa ama akışa oynanmış yani akış eğlenceli evet. zengin ve hani fazla da bir şey olmadan evet, hani yani beklenmedik işte, bir şey yaratmadan Evet. yani işte Süper Kurti sonunda... kurtardıktan sonra tekrar işte Süper Kurti ne, ne hangi biçimlere bürünüyor ha. yardım ederken işte ama Süper o Kurti da şöyle yaratıcı yani. Kurti böyle evet yani burada mesela değnek adamı. Evet. O Deynek Adam'ın çeşitli biçimlerde kullanılışını çağrıştırdı bana. Ama sonuçta çocukların mutlaka okuyup seveceğini ve eğleneceğini düşündüğüm bir yani kitap. Yani kurgu bakımından değilse de akış bakımından evet. zengin bir kitap. Onu söyleyebiliriz evet. yani. Peki şimdi e, o kitaptan sonra biz e, çekilişimizi evet, gerçekleştirdik. E, i̇letişim yayınlarından çıkan Dilara Evden Kaçtı. Suzan Geri Dönmez tarafından yazılan ve Çağla Vera Kılıçarslan tarafından resimlenen kitabı dinleyicimiz... Katlin Weyl'ı göndereceğiz. Yayından sonra kendisiyle iletişim kuracağız zaten. Ee, o halde bu haftalık e, veda edelim. Gelecek evet. hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.